Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzün 74. suresi olan ve geçen sefer gördüğümüz Müzzemmil suresinden sonraki Müddessir suresi. Müddessir ile Müzzemmil aynı manaya geliyor. Okudukça da göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü Müddessir. Mekkiye Kamsun ve Kamsun'a ayet. ...Mekke'den hazır olmuş olup 55 ayet kelimeden kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir. Yine bu da önceki gibi nida harfiyle başlıyor seslenerekten. Ey örtüsüne bürülen el-nebi ve asfuhu mütedessir. Aynen müzzemmilde olduğu gibi mütezemmildi. Ha, burada da ifade edecek. Bu da Yani el-müteleffifi. Sarınan, lif... ...lifin diğer bir ifadesi sarılan neye bi bir bi induzuril vahye aleyhi kendisine vahiy geldiğinde ey elbisesine hani vahiy gelmişti efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem onun vermiş olduğu heyecan telaş biraz da korkuyla eve gelmiş hanımı Hazreti Hatice'ye zemiluni zemiluni ey Hatice üzerime ört, üzerime ört diye telaşlanıp üstünü örtmüştü. İşte üstü örtük bir vaziyette olduğu içindir ki o vaziyette melek efendimize tekrar geliyor. Ve o vaziyette Efendimiz'e ey örtüsüne dürünmüş olan nebi. Çünkü örtülü bir vaziyette. Üzerine örtüsünü örtmüş bir vaziyette. He. Ondan sonra Kum fe enzir. ey örtüsüne dürünen nebi. Kalk. Fe Uyar. Uyar. İnzar et. Çünkü peygamberlerin daha önce de Beşiren ve Nezira diye geçiyor. Efendimizin iki görevi var. Beşiren cennetle müjdeleme, Neziren uyarma. Uyarma. cehennem ile korkutma, korkutma ve uyarma. Yani hem müjdeleyici hem de korkutucu. Hı. Günahlarla karşı korkutucu, cehennemden sakındırıcı, cennete ve sevaba hayra da teşvik edici olaraktan müjdeleyici olmuş oluyor. Kavvif ehle mekketen nâre illem in, şart edatıydı. Eğer iman etmemeleri durumunda o Mekke ehlini ne yap? Ateşten, Cehennem işte ateşinden korkut. onları korkut, uyar, sakındır. Yani o cehennemin dehşetini onlara anlat. Daha ne yap? Burada bir takdim var. Aslında feket bir rabbeke olması lazım. Hani hmm. Burada ne yapıyor? Takdim yapıyor. Hasır. Hasır yapıyor. Evet. Bir İyyâke da ve İyyâke neslâin'de olduğu evet, gibi bir, <gülüyor> He? yufid el hasr ve el qasr. Burada dikkati çekmek için nazara vermek amacıyla önemine binaen ve rabbeke rabbini yani başkasını değil la gayruke yani Rabbinin dışındakilere aman ha değil. Özellikle özellikle Rabbinine yap fe fete, bir yani azim an ishaqi müşikine o müşriklerin yapmış olduğu o şirkten Tazim et, yüce olduğunu, bütün eksikliklerden, noksanlıklardan, o müşriklerin isnat ettikleri bütün yanlışlıklardan deli ve yüce olduğunu tenzih et, tahdis et, tekbir et, yücel. Ve thiyâbeke fatah hayır. Burada hakikaten İslamiyet'in temizliğe vermiş olduğu Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs isminin önemini burada nazara vererekten elbiseni temiz tut. Değil mi? Namazın... Şartlarından, dışındaki şartlarından birisi de değil mi? Gerek kişinin elbisesinin gerekin mekanı kılacağı yerin temiz olmuş olması, necasetten özellikle arındırılmış olması, elbiseni temiz tut. Bazıları, burada şunu da ifade ediyor, yani gerçi aşağıda ifade edecek ama şirkten uzak tut. Fakat burada her ne kadar öyle manevi yorum yapılsa da, Tasavvufi yorum yapılsa da hakikati odur ki gerçek olarak da maddi olaraktan anil necasi, pisliklerden necasetten elbiseni arındır, temiz tut. Yani sadece manevi olarak temizlenmek değil, çünkü manevi olarak temizlenmeyi de bu ifade edecek. Buradaki temizlik maddi temizlik. Maddi pisliklerden koru. Ev kassa, ev kassara veyahutta Meydana gelmiş olan kusurdan, eksiklikten, çirkinlikten, pisliklerden beli tut. خِلَافَةَ جَرِّ الْعَرَبِ سِيَابَهُمْ خَيْلًا فَرُبَّمَا اَصَابَتْهَا نَجَاسَتَنْ Heee, şimdi bugün de aynen var. Araplar ne yapıyorlar? Uzun giysisi giyiyorlar. Entari. <Sessizalten> Heee, o uzun entari. Ne yapıyor? Yerde sürünüyor. Yerde sürünürken bu arada ne yapmış oluyor elbise? Arapların giymiş oldukları uzun elbise de yerde sürününce <gün> bu sefer pislik de otomatikmen ona ulaşmış oluyor. Onun için o bulaşmış olan o necasetten elbiseni arındır, temizle. اَوْوَاَدْ <gülüyor> اَخْلِسْ اَمَلَكَ بِا اِخْلَاسِهِ اللّٰهِ تَالَهِ وَمُوَافَقَتِهِ رِمَا يُوحَ اِلَيْكَ مِنَ التَّشْرِيعِ Dinin emirlerinden, dinin şer'i olan emirlerinden, sana vahyolunduğu şeye uygun olaraktan Allah'a ihlas ile amellerinde halis ol. Burada manevi olarak ifade etti, edilebilir ama birinci derecedeki buradaki ifade, maddi necasetten, pisliklerden arındır. İkinci olaraktan dinin emirlerine uygun olarak, uygun bir şekilde manevi şirkten de uzaktır. Yani amellerini Allah için yap, amellerinde ihlas olsun. Çünkü Bediüzzaman'ın da dediği gibi bir dirhem ihlaslı amel, batmanlar da halis olmayana müreccahtır, tercih edilir. Yani ihlaslı bir gram yaptığınız bir iyilik tonlarca ihlaslı amellere tercih edilir. On için Allah ve Rasulullah ikhlaslı olanları övüyor. Mesela hadiste buyuruyor ki, heleken en nasu illa alimun ve helek alimun illa amilun ve helek amilun illa muklisun ve muklisun ale khatirin azim. Yani insanlar helak olduğu alimler müstesla. Bunu anlamış ol. Allah insanları helak etse alimleri ne yapar istisna eder. Alimleri de helak etse, ilmiyle amel edenleri istisna eder. İlmiyle amel edenleri de helak edecek i̇hlaslı. olsa, ihlaslı olanları istisna eder. İhlaslı olanlar için helaket, felaket yok ama ne var? Ala katarin azim. Onlar içinde riskli bir durum var. Bir tehlike var ama Allah onları helak etmiyor. Burada iki noktaya dikkatinizi çekeyim. Bir muhlis var, bir muhlas var. Muhlis, kendi gayreti, samimiyetiyle, içten gelen duygusuyla ihlaslı olan, muhlas ise Allah'ın özel olarak seçtiği, ihlaslı kıldığı kimse var. Saklanmış, korunmuş, mefulün olaraktan. Yani Allah tarafından kendisine omuzuna omuzuna ihsan ı ilahi tarafından konulmuş. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından ihlaslı kılınmış olduğu için özel seçilmiş. He, onlar özel seçilmiş olduğu içindir ki onlar doğrudan doğruya her amellerinde seçkin varlıklardır. Tamamen ihlas üzerine olmuş olan insanlardır ki onlar için o tehlike de olmuyor. Onlar için o tehlike de yani Cenab-ı Hakk'ın özel tabiri caizse koruması ve gözetimi altında olmuş olan insanlardır o insanlar. Ve rücze fehcür. Aslında fehcür ez zücre. Ne diyordu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Gerek putlardan, gerekse fal oklarından, gerekse de kumardan. Uzak olmayı ifade ederekten ne diyordu? Rizzun min ameli şeytan. O kumar şeytan işi pisliklerdir. O fal okları şeytan işi pisliklerdir. Onun için min ameliş şeytan. Oradaki riz pislik anlamına geliyor ve Buradaki pislikten kasdın en büyük pislik büyük bir efsane. Efendimiz bunu bunu ne yapmış? Putlar ile te tefsir etmiş. Yani putlardan fehcur uzaktır. Şirkten, putlardan, puta tapmaktan lecis olan, olan, olan şeyler. He? Falitalibul değil mi? Oradaki efsan demek ki o ayetteki efsane burada efendimiz onunla ifade ederekten yani düm hicri. sürekli bir şekilde o putlardan uzak dur. Yani uzak durmanı sürdür. Düm buradaki önemli olan odur. Yani bir anlık bir uzaklaşma değil. Uzaklaşmanı sürdür. Çünkü Ebedin. Efendimiz ne buyuruyor? Hayrul aamal ilallahi edvamuha ve Önemli olan nedir? Devam. Devam Devam et. Manası. Emir tabii. Devam et. Sürdür yani. Devam ettir, sürdür. Yani bir anlık, bir uzaklaşma değil. Sürekli ondan uzak dur. وَلَا تَمْنُوا bir بِرْفْءِ hal اَيَّانِ لَا تُعْتِ شَيْءًا لِتَطْتُ بَا اِكْسَرِ مِنُوا <عود> Bir şey verip de çok şey isteme. Yani çok... <trunner> minnet yapma. Yani bir şey alıp da insanlardan onlara çok gösterme. Bir şey alıp da çok gösterme veya bir şey alıp da o insanlardan çok şey isteme. Yani başa kalkma. Çok, çok şeyler. Evet. O insanlardan çok şey isteyerekten minnet etme. Başa kalkma. Ne yani latuti <gülüyor> şeyen bir şey bir şey iste isteme. Latuti şeyen bir şey verip de ondan sonra ne yapma? Litatlu ve ekstremin Niye bir şey veriyorsun? Çok, Çok şey istemek için. Yani böyle bir şey yapma. Ve Hazrakasun birine bir İslam var isteyen bir en mevurun bir ejmelil ahlak ve şeref ul adab. Bu özellikle Efendimiz bununla emredilmiştir. Neden? Çünkü o en güzel bir ahlaka ve en şerefli bir edeb sahip olduğu içindir ki özellikle bu hususu yer efendimize hastır. Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de sıfatları anlatılırken hep ne der? Ne denilir? Peygamberler ne der? İn ecriye illa ala Allah. Yani vama eselukum aleyhime ec'in in ecriye illa ala Allah. Biz peygamberliğimiz karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Çünkü bizim ücretimiz Allah, Allah. sadece ve sadece Allah'a aittir. İşte peygamberler ve Verirler, istemezler, almazlar. Yani özellikle özellikle peygamberliklerinin karşılığında bir bedel, bir ücret, bir karşılık beklemezler. Yani sen de minnet edip de, başa kalkıp da çok şey istemek insanlardan bir şey vererekten. Çünkü sen yüksek bir ahlak üzeresin. Ve de Rabbi kefas bir. Rabbin için sabret. Hakikaten kolay değil. Yani bu güzel bir uyarıdır bu ayet-i yani sabretmek mümkün değil. Çok şey gidip yapabilirsin. Yanlış. Ama işin içine Allah rızası girince küt diye duruyorsun. Ha Allah için. Bitti. Ha, ben niye sabredeceğim ki ya? Allah için. Bitti. Şimdi Allah için olunca o zaman sabredebiliyorsun. Yoksa aydınan aynı... hani bize de geliyor değil mi benim hocam? Hepsi şey hepimiz için. Özellikle bizim için daha çok. Çünkü biz sabırsız olduğumuz için bu uyarı bizim için daha çok. Yani daha çok bizim için geçerli. Çünkü imedik. peygamber koruma altında ismet sıfatı olduğu içindir ki en azından o ayetlerle geliyor, vahyediliyor, uyarılıyor, ikaz ediliyor, hatırlatılıyor, şirenleniyor, dizginleniyor, kontrol ediliyor. Ama bizim öyle bir durum yok. Yani o durumda biz daha çok buna muhatabız. <gülüyor> Özellikle mesela <gülüyor> he, Bakara suresinde geçiyordu değil mi? Namazsa Allah ne yapıyor? Ne namaz ile biz yoruz, inandım, yani namaz ile sabrı emrediyor. Çünkü üç şeye karşı sabır gerekir. Bir, ta... en buradakini söyleyeyim. Taat üzerine sabır. Yani ibadeti devam ettirmekte sabır. İsyan etmemeye karşı sabır ve günah işlememeye karşı sabır. Yani onun için burada he, önünde bir günah var onu işleyeceksin, sabrediyorsun. Duyuyorsun, işlemiyorsun. Ondan sonra ibadet yapacaksın. İbadet bitmiyor sürekli sürekli. Günde beş kere. He, onu devam ettirmeye karşı sabır. Veya haram işleyeceksin, onu işlememeye karşı sabır. İsyana, ibadete ve aynı zamanda günahlara karşı sabır olmuş oluyor. Alel evamirü ve nevahi. Emir ve nehiylere, yasaklara karşı Rabbin, Rabbin için sabırda bulun. Buradaki sabırdaki süreklilik anlamı yine. Yani sürekli yaptığın ibadetlerde osanma, bıkma. bıkmamaya karşı sabır göster. Veya ibadeti sürdürmeye karşı sabır göster. Veya kendini fırlatmaya karşı, günah işlememeye karşı sabır göster. He. Burada konu değişiyor. Fazanu kifin nakur, nufiha fi suri. Sura üfürüldüğünde vevel karnu. O da borazana benzetiliyor. Boruya benzetiliyor. Bunu düdük de diyebilirsin, herhangi bir şey de diyebilirsiniz. Sura üfürüldüğünde en nefkatü saniye. İkinci nefkat, ikinci üfürüş. Dirilme şey değil mi hocam? Evet. Dirilme. İkinci diriliş, öldükten sonraki tekrar ikinci üfürme olayı. Fezalike, işte bu vaktun nakri. Sura üfürülme vakti yavma izin, işte o gün. Sura üfürülme vaktinin olduğu o gün var ya Nasıl bir gündür biliyor musunuz? Yumun asir, zor bir gündür. İnne maal usri yusra, İnne maal ve İnne maal Zorluk kolaylık ile beraberdir. O gün öyle bir gündür ki zor bir gündür. Kime karşı zor gündür? Al kafiriyle gayri yesir. Kafirlere karşı kolay olmayan yesir olmayan zor bir gündür. Bu nedir? Bu ifade nedir? Mefhumu muhalif dediğiniz ters orantılı olaraktan fi <fî> delaletu ala ennahu yaseerun alel mu'minine eyane fi usrihi. İnşallah bu delildir ki kafirlere kolay olmamasını ayetin söylemiş olması Mü neyi atıyor. Müminlere kolay yani, olacak. Demek yani. ki inşallah müminlere o gün kolay bir gündür. Kolay bir gün derken tabii şunu da düşünmeyelim. Tamam ha sen geç. Yani, i̇man iman ve tamam hemen geç. Yani o kadar tabi bir kolay değil ama inşallah o kafirin görmüş olduğu o dehşeti mümin aynı oranda görmeyecek. Zerni daha önce de geçti değil mi? Uturik mi bana bırak. Kimi? o men o kimseyi ki halaktu yaratmışım ben. O yarattığım kimseyi bana bırak. Vahiden baş başa. O yarattığım kişiyi bana bırak. Baş başa bana bırak. Burada ifade edecek. أظن الا الا المفعوله المفعول ما burada o var vahiden halu min men ev ya min zamirihi al mahsul min khalaqtu o yaraptı ha khalaqtudan ey yani müceriden bila ehlin ve la malin malı ve ailesi olmaksızın o yarattığım o kişiyi var ya söyleyecek burada kim olduğunu o yarattığım kişiyi var ya onu bana bırak yani onun hakkından ben geleceğim kim o? Hüvel Velid ibn El-Makhzumi. Velid bin Mughire. Mekke'nin hakikaten en ileri gelen azgınlarında. Yasin suresinde de bunu gördük. Gâleben yuhri ve yâramîm. Kısa surelerde de çok geçer. Geçenler, cehenneme. Çok yerde geçer. Mekke'nin ileri gelen müşriklerindendir. Velid bin Mughire. Oysa oysa Nanköre bakın ki, Nanköre bakın ki, oysa Allah kendisine neler vermiş ya. Buna rağmen Nankörlük ediyor. Ocağcülüm <gülüyor> malen memduda, vasia muttasilen bine zuruvi ve duruvi ve ticareti. Ziraat, ticaret, alışveriş gibi birçok noktalarda kendisine çok çok geniş mal ve mülk vermişim. Birçok mal mülk vermişim. Yani bu kadar kendisine mal mülk vermişim. Daha ve benine ve çocuklar da vermişim. Öyle ki kaç tane aşerde ev eksere. On ve ondan daha çok kendisine çocuk vermişim. O kadar geniş mal mülk vermişim. Kendisini yani zengin kılmışım. Ki şuhuden o çocuklar ki yeşhedüle mahâfile ve tüsme Şah'da şahadâ Gözünün Öğrenle önünde yanlarında hazır. Gözünün önünde gözünün önünde etrafında dönüp dolaşan çadırlarında beraber iken bulunuyor iken kendisine çok çok Hazır evlatlar mallar mülkler vermiş idim ben kişiye İşte o kişi var ya. yani verip dedim o yere baş başa onu bana bırak ey habibi. Maledemdede, bin Yani Mekke'nin ileri gelen zenginlerin durumunda. Yani evlat dersen var, mal dersen, dinar desen, para desen hepsi var. Bu kadar zengin kıldığım halde tutuyor, ne yapıyor? Aşağıda da ifade edecek. Muhammed'e hakaret ediyor. Kur'an'a hakaret ediyor. Diyecekleri burada var, onu söylüyor. Ve daha ne yaptım? Ve mehheddu basattu lehu fil eyişi vel umri vel veledi temihida. Kendisine... Gerek yaşayışta, gerek uzun ömürde, gerek çocuklarda birçok imkânları ayağına serdim. Ayağına döşedim. Mehd, döşek gibi yani. Döşek gibi ayakları altına bütün bu imkânları kendisine serdim. Bu imkânları ortaya koydum, kendisine verdim. Bir de utanmadan sonra ne yapıyor? ثُمَّ يَتْمَعُوا اَنْ اَز۪يدَ Sonra da daha da arttırmamı istiyor. Daha da ver. Tamam ediyor. Allah, Açgözlülük yapıyor. Allah'tan istediğim hocam. Ha? Allah'tan istiyor. Yani verilene şükretmeden bir de daha üstüne bir daha istiyor. Bir de kalkmış utanmadan o kendisine bütün bu malları veren Rabbisinin kitabını inkar ediyor. Alay ediyor ne diyor onu da söyleyecek burada. Kella hayır. La ezide ala Ben bunun üzerine bir artış yapmam. Arttırmam. o çünkü niye? Niye? Kânili âyâtine, o velib bir mûhîle var ya o zalim, ne yapıyordu? eyl Kur'an'e, Kur'an'ımıza, ayetlerimize karşı anîde, muannîde, inatkardı, diretiyordu. Ayetlerimize, Kur'an'a karşı muannitti, inatkardı, diretiyordu, kabul etmiyordu. O zaman madem öyle cezası ne olur? Seûrhîkuhu ükellifû saûdâ, meşakkatü minel azâb. Biz onu nereye sevk ederiz? Yokuşa, sark bir yokuşa yani zorluklara. Zorluklardan kasıt cehennemde meşakkatli bir azaba onu yükleriz, sevk ederiz, koyarız. E yani veya ya böyle cehennemde meşakkatli, zorlu ve zorbalı bir azaba veyahut da Ebcebele minnari yes'adu fiythin ve yehvi'i Veya <gülüyor> Rabb'u muhafız Ateşten bir dağ. Abo. Ne yapıyor ateşten dağ? Yes'adu fiythin o ateşten daha çıkıyor Kırmanıyor. çıkıyor. Ondan sonra çıktıktan sonrası meğer bir ebeden sonra ebediyen sürekli bir düşüş içerisinde. Mesela Efendimiz Ali Aleyhisselam kafirleri oduna, kütüğe benzetiyor. Şöyle mesela otururken sahabilerle bir gürültü duyuluyor. Duyuluyor. Onun üzerine diyor ki şu anda diyor 70 yıldır diyor cehennemin dibine düşmekte olan bir taş cehennemin dibine vardı. Şimdi bazıları yanlış olarak tabi işin sonraki noktasını bilmediği için diyorlar ki cehennemin derinliği yetmiş yıllık. Sadece öyle değil. Sonra birisi geliyor diyor ki ya Resulallah falan yetmiş müna yaşındaki münafık öldü. He yani Efendimiz ne yapıyor? Mecazen onu cehennemin bir taşı olarak değerlendiriyor. Yetmiş yıllık ömrü boyunca cehenneme düşen bir taş mesabesinde. Onun için Velid muhire Muhire'de böyle ne yapar? Ebediyen orada sürekli bir şekilde düşmüş olur. Cehennemin odunu taşı mesabesinde. İnnehu fekkere. O zalim var ya Velid bin Muhire ne yaptı? Fîmâ yekûl fî Kur'ânî lezî semiyehû minen Peygamberden işitmiş olduğu o Kur'an hakkında düşündü de düşündü. Sanki neyi düşünüyor? Kafa var sanki. Onunla düşündü. Ve kadere fi nefsi zalik. Sonra ne yaptı? Ölçtü biçti. Kendi kendine düşündü. Ondan sonra ölçtü biçti. Neyi ölçüyor biçiyorsa Fitne, fitneyi ölçüyor biçiyor. Her fakot ile kahrolsun. Allah belasını versin. Kahrolsun, ölsün. Luine ve uzibe lanet olsun, azap çeksin. Keife kekadere nasıl da ölçüp biçiyor ya? Nasıl da ölçüp biçiyor? Kafasına göre kendisine göre. E i ana hal imkane ya onun takdiri nasıldır hangi hali üzeredir nasıl da ölçüp biçiyor şuna bak hele. Hani. sonra kut ile kahır olsun yine keyfe kadere nasıl da ölçtü biçti nasıl da ölçtü biçti. Fümme sonra nazara fi vucuh kavmi ev fi bihi fi. Sonra düşünmeye başladı Kur'an hakkında düşünmeye bakmaya Fikretmeye yine düşünmeye başladı. Nazar burada bakmak, düşünmek. Düşünmekle eş anla. Hem normal bakmayı ifade eder nazar, hem düşünme manasını ifade eder. Mesela intizar. Beklemek Bekleme. manasına da gelir. O Oysa nazara kökünden. Yani niye beklemek diyor? Çünkü bakıyor geldi mi gelmedi mi sürekli bakıyor ki gelecek kişiye. He Fümme abese. Onunla da kalmadı bir sefer yüzünü eşkitmeye başladı abes gördü Kab de vaçhu ve ke Hada yı bir o Kuran'ın veya peygamber Efendimizin dediklerine karşı yüzünü sıkaraktan daraltaraktan yüzünü eşkitmeye başladı Onunla da kalmadı daha ne yaptı e, ve be sonra sonra çatmaya başladı. Zadefil kabdibel köluhaye yani yüzünü eşkitmeyi daha da arttıraraktan bu sefer kaşlarını çatmaya başladı yani memnuniyetsizliğini diğer bir ifadeyle içindeki nefret ve kini bu şekilde ortaya koymuş oldu He, sonra fime edbere sonra sıç çevirdi anıl yani imani imandan yüz çevirdi sırt çevirdi iman etmedi daha wastek bere tekeb nebiyi o Muhammed'e iman etme konusunda da kibirlenmeye, tekebbür etmeye, gururlanmaya, büyüklenmeye başladı. He fe kale, utanmadan bir de dedi ki fîmâ câibihî, o Muhammed'e gelen veya onlara getirilen, gönderilmiş olan o Kur'an hakkında da ne dedi? İn, buradaki in olumsuz ma anlamını, şart edatı değil. Nereden anlıyorsun? İlla'dan anlıyoruz. Ma yani, haza. Bu Kur'an değildir, illa ancak sihrun yusar, yubka ve anis sahareti. Geçmişten ki sihirbazlardan süre gelen, nakledile gelen, devam ede gelen sihirden başka bir şey değildir. Diye o Kur'an hakkında sihir demeye başladı. Sadece onu demedi, inma haza, yine bu değildir ancak illa kavrul beşer. Bu ancak bir insan sözüdür. Diyerekten kendi düşündüklerini, uydurduklarını hani dedi ya fekkere, e, ondan U sonra dire, nazara, dire. o içindeki o pislikleri, düşünmeleri, fakatlere ondan sonra ölçüp biçmelerini yumurtlamış oldu, ortaya koymuş oldu. Yani ne dedi? İşte bu süre gelen bir sihirdir, işte bu ancak bir insan sözüdür. Madem insan sözü hadi bir tane benzerini yap ben yapabilir mi? Yapamaz. Mesela o dönemde edebiyat çok ileri. Müseylime-i çıkıyor. Yalancı peygamber. Birkaç taneden birisi. O Kevser suresine benzer yapmaya çalışıyor. Gülünç hale geliyor. Mesela Kevser suresinde ne diyoruz? İnne atayna kel kelter. Fesallil rabbike velhar. inne şahaneke veleb Orada büyük bir hakikati ifade ediyor. Biz sana Kevser. İnne atayna kel Biz sana Kevser'i verdik. Fesallil rabbike velhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kez. İnne şahaneke veleb Ey Habibim o sana hakaret eden var ya nasıl soyu güdük kesik olan Öyle soysuz dedim. odur yani. Müseyyime-i Kezdaf buna benzer yapmaya çalışıyor uydurarak. اِنَّ اَعْتَيْنَا كَلْ اَقْ اَقْ فَسَالِلِ رَبِّكَ وَقْ وَقْ اِنَّ شَانِيكَ وَالْاَحْمَقِ deyince hanımı gülüyor. Hanımı da demek ki bilgili cilsiymiş ki o da edebiyattan anlıyormuş. Niye güldün diyor. Muhammed'e kötü diyen kim diyor. Sen değil misin? He. Peki sen kendi kendine ahmak yaptın diyor. İmneşaniye ki o var <gülüyor> Ey Muhammed o sana kötü diyen var ya o ahmaktır. Peki Muhammed'e kim kötü demişti? Sen. O halde sen kendi kendini otomatikmen ne yapmış oldun? Ahmak yerine koymuş. Bir daha. Ondan sonra bir de Kahriye suresine benzer yapıyor. Kahriye suresi kıyametin dehşetinden anlatıyor. Korkunç halini anlatıyor. El fiyulu melfiyulu vama idrake melfiyulu vama hortu mutadilun mazanun kasira. Bu da filin tarifini yapıyor. El fiyonu, fiyonu fil var fil nedir bilir misiniz? Onun ne olduğunu sana söyleyeyim mi? O hortumu uzun, kuyruğu kısa olan bir varlıktır. Ulan beyinsiz, ulan kafasız. <gülüyor> Allah burada kıyametin o dehşetini anlatıyor. Sen ise neyden bahsediyorsun? Filden. Affedersiniz ulan eşek. Onu çocuk da bilir ki filin hortumu uzundur, kuyruğu da kısadır. Allah kıyametin o korkunç halini... Dünyanın kapanışındaki o korkunç hale anlatıyor. Sen kalkmış, işte fil şöyledir, böyledir diye basit bir şekilde fili tanımlamaya çalışıyorsun. Onun için Kur'an ne diyor? İnkündüm fi raybin devam edin. Fakat Yani eğer gerçekten Kur'an hakkında düşünceniz varsa hadi bütün Tanıdıklarınızı, bildiklerinizi, yatımlarınızı ediplerinizi, bülahanızı hepsini toplayın, bir araya getirin, Kur'an'ın bir benzerini yapın. Hepsini yapmasanız bir uh, en küçük süresini. Onun da bir sureyi... be, uh, be, ayeti yapın. Ha. Yapabilselerdi en savaşırlar mi? mıydı? Yok, savaşmazlar. Yani, Oysa savaşınca malları gidiyor, canları gidiyor, aileleri, çocuklar, çocukları gidiyor. Bu neden bu zor yola başvuruyorlar? Çünkü diğerinin benzerini getirme durumunu yapamadıkları için. Hani söz ile yenemediklerini kılınçlarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kur'an böylece kendi mucize olduğunu her yönüyle de onlara göstermiş oluyor. He. Deniyor, deniyor. Kema kalu, Nitekim demişlerdi. Beşer. Başka ayette ne demişti? İşte ona bir insan öğretiyor. Hani insan sözü diyorlar ya. E, ona bir insan öğretiyor. Ulan oğlum kim o? Var mı? Öyle birini söyle. Kim öğretiyor ona? Ona... Öğreten insan kim? Kim var orada? Kim ona bir şey öğretmiş? Yok, kimseden bir şey öğretmemiş. Niye? Çünkü efendimiz ne idi? Ümmi idi, İnsanlardan hiçbir şey öğrenmemişti. Ona kim söylüyordu? Wa ma yantiku alil hawa. Yani ve illa Ona Allah söylüyordu. O Allah ediyordu He, madem öyle, belanı arıyorsun. Ben diye ki, sen bu kadar imkan veril verilmiş iken. Kur'an hakkında böyle efendimiz hakkında böyle iftiralarda bulunurken o halde. Hæsse <gülüyor> uslehi Onu ne yapacağım? Koyacağım. Atacağım. Nereye? Sakara, cehenneme. Onu cehenneme sokacağım. Atacağım. Bir ceden, en alttaki vadisi. Ve sakar. Bu niye bir daha söylüyor? Zaten önceden söylemiş. Tazim bunu şey mi ya? İşin dehşetini, büyüklüğünü ifade etmek için. Onun ne olduğunu bilir misin? Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O var ya, o sakar nedir bilir misin? Gibi onun o dehşetini tekrar tekrar zihne yerleştirmek amacıyla söylüyor. İşte o sakar var ya. لَا تُقِّي tezer تَزَرٍ Rabb'u Yani شَيْئًا مِنْ لَحْمِنْ وَلَا أَسَرٍ illa اَهْلَ كَتْكُوْ فُمَّ يَعُودُ كَمَا Vücutta ne bir et ne bir et ne bir sinir ve damar bırakmaksızın hepsini yok ediyor. Sonra ne oluyor? Usluğu odu kematakane. Sonra olduğu öyle. gibi aslına dönmüş oluyor. Aslına mıydı? Se usluğu onu atacağız. Sala kökünden geliyor. Burada utilu manası vermiş. Onu koyacağız manası. Yoksa se sala, sadla aynı kökten geliyor. Atmak manasına. Ha, atmak manasına geliyor. Onu fırlatıp atacağız onu koyacağız nereye cehenneme. Heh, Rabbim muaviz etsin. Demek ki o sakar hiçbir şey insanda ne et bırakıyor ne, ne sinir ve damar hiçbir şey bırakmaksızın hepsini yok ediyor. Daha lavahatul lil beşar muhlikatun li Cildin dışını da ne yapıyor? Zahirini, yüzü, vücudu, ciltleri tamamen yakıyor. Tamamen yakan, etleri ve sinirleri yok eden bir azaptır, bir ceza yeridir o cehennem. He, aleyha, o cehennemde var görevli olarak. Yey var, kisata aşere meleken. 19 tane görevli melek var. Hazenetuha, onunla hazinleri, cehennemin 14-19 tane hazini görevli melekleri var. Kâle bâdül küffâri ve kâle kaviyen şedîdel be'esi. Kafirlerden bazı dedi ki, güçlü kuvvetli olan, güçlü kuvvetli olan, iri yarı olan, birçoklarını yenecek durumda olanlar, müşriklerden bazısı dedi ki, en ekfiyeküm sevata aşer. Valla o cehennemdeki on dokuz melek var ya, onun on yedisini ben alt ederim. On yedisini bana bakarım. On yedisi benim olsun. O on yedisini ben bitiririm. Eee geri iki tane kalıyor. Ve Vekfûni ha Aşerete ve konu ne? Antum O 17 tane bana yeter. iki tanesi de sizin olsun. İki tanesinin siz haddinden gelin. 17 tanesini de ben bitir. Hani güçlü, kuvvetli ya. Ona güveniyor. Cehennemin o zımbekçilerinin 17 tanesini ben hallederim. iki tanesini de siz halledin. Geriye kalanlarını da siz halledin. Taala. Bunun üzerine onun bu küstahlığına Rabbimiz cevap dedi ki: "Bomacı Allah ashaben bari. İlla melaikeden. Cehennemi ancak melaikelerle görevli kıldık. Yani o cehennemi, cehennemde görevli olan melaikeler vardır. Biz o melekleri cehennem ile görevli kıldık. E yani öyle ki, ve öyle düşündüğünüz gibi takat getirilecek, güç getirilecek bir durum yok. Yani o kadar o güçlü kuvvet ki onlara karşı konulması öyle vehmedildiği gibi tamam 17 tanesini bana bırakın 17 tanesini ben haddinden gelirim öyle kolay bir iş değil. وَمَا جَعَلِنَا zalike زَالِكَ onların sayısını biz illa fitneten Onların niye böyle 19 tane özellikle zikrettik sayısını verdik. Bu bir imtihan olsun diye bir fitne olsun diye kimler için teker teker sıralayacak. Fitneden kasıt dalalen. İmtihan, fitne sınav bazılarını sapıklığa götürecek sebep olsun diye bunu böyle yaptı sayısını belirttik. Kime dinle Zine Allah teslim olmayıp küfredenler için yani niye Çünkü bir en Yakolu nimekârısı atı aşer. Çünkü onlardan bir kısmı diyordu niye 19 tane Bak ne oldu hemen fitneye düştü Allah teslim olmadı kabul etmedi yani niye canım 19 tane? Hemen itiraza başladı. O itiraz edenler, o kafirler ki bu onlar yaptığı içindeki onlar için bir sapıtlık sebebi olsun, bir fitne, bir imtihan sebebi olsun diye biz onların sayısını bu şekilde kıldık diyor. Niye? Liestebiyle ortaya çıksın. Kesin inanılsın. Kimler tarafından? El-lezine kitabe. Ey-el-yahud sadakan nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fi kevnim siat el-muafik ulima Yahudiler için ki, Yahudilerin kendi kitaplarında da aynen 19 diye geçer. Kendi kitaplarında geçen 19 sayısına uygun olmak amacıyla mu, Yahudiler için bu beyan ortaya çıksın. Çünkü kendi kitaplarında da var. Ortaya çıksın ve onlar kesin olarak, yakini olaraktan buna inansınlar. Öbürlerinin sapıklıklarına sebep olsun. Daha neye? Aynı zamanda وَيَزْدَادَ الْلَز۪ينَ اَمَنُوا مِنْ اَهْلِ Yine ehli kitaptan, ehli kitaptan imanın, iman bakımından imanları artması için. Ne yaptık? Bu 19 sayısını bir fitne, bir imtihan sebebi kıldık. tasdik li muvaffakati ma etabihin nebiyyü li ma fih tabihin. Yine Hristiyanların olsun, kendi kitaplarında da uygun olarak görmüş oldukları bu sayıya uygun olarak o Muhammed'i tasdik edenler için de imanları artması amacıyla bu 19 sayısını onlar için bir imtihan sebebi, bir fitne, kimisini hidayete, kimisini sapıklığa götürücü bir sebep kıldık. Vela yertâbel lezîle kitap. Bel Vel Mümin Gerek kendisine kitap verilenler, gerekse de mü'minler min hayrihim fi adedil melaike. Melaikelerin bu sayısı konusunda, sayıları 19 sayısı konusunda, konusunda, bir yandan Muhammed'i tasdik edip iman edenlerin imanlarının artması için ve yine ehli kitaptan bir kısmının kendi kitaplarındakine uygun olaraktan bu sayının ortaya çıkması için diğer taraftan da kafirlere bir fitne, onları sapıklığa götüren bir sebep olması için biz bu 19 sayısını, cehennemde görevli olan bu 19 melek sayısını dile getirmiş oldum. Bunu ne, gene ne sebebiyle? وَلِيَكُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, şekkun Kalplerinde bir hastalık olan insanlar. Ve aynı zamanda vel kafirûne, ve kafirler için. He, onlar için, onlar için bunu ne yaptı? Bir şüphe sebebi kılmış olduk. Yani bir taraftan müminlerin imanında bir artma, diğer taraftan müminler bu konuda şüpheye düşmesinler diye, müminler şüpheye düşmesinler diye, bunun sayısında 19 olarak belirlemiş olduk he bu durumda madem durum böyle hmm. çünkü o kalplerinde hastalık olanlar bir, ikincisi ve kafirüne ve kafirler ne demişlerdi ne demişlerdi şunu demişlerdi mada eradallah bihaza el adede mesela Allah bu temsil mesel ile neyi kastediyor ya Böyle Niye bunu söylüyor? Yani bunlar ne amacı ne yani? Böyle Kastı böyle. ne? bununla ne diliyor? Ne dilemektedir? Ya kulunu diyorlardık ey şeyin aradında bir hazel mesela acibe bu acayip şeyler ile mesel ile Allah ne diledi? Niye bunu söyledi yani? Diye onların o sözüne bir cevap olmuş oluyor. O innama sen bu meseleni emre müstakribun ve müstabık edun vermana yani garado kastun fi jani ilmelake tisat aşer la aşrine Niye 19'la 20 değil? Niye Allah bunu işte 19 adede ile isimlendirerekten kasıtlı olaraktan bunu niye gündeme getirdi? Sözlerine bir cevap olsun diye. Ve muradu mizalik inkaru haza asli ve lizalike semmuhu mesela. Aslında onların niyeti iyi niyet olmadığı için aslında onların amacı inkâr etmekti. Amaçları inkâr olduğu için bunu ne yapıyorlar? Bahane etmiş oluyorlar. Bunu uydurmuş oluyorlar niyetleri aslında inkar. Onun için kedalik. İşte Allah ey yalancı mesru ve hazir adle ve huda Bir yandan bu sayı ile inkar edenlerin sapıtlıklarını arttırırken onu tasdik edenlerin hidayetini ortaya koymuş olması olayı var ya işte bu durum ile yudillah men yeşa. Allah dilediğini saptırır. Böyle bir şey ortaya koyaraktan dilediğini saptırır. İnkar ettiği için. Ve aynı zamanda ve yehdi men yeşâ. Dilediğini de hidayete erdirir. Tasdik ettiği için. Ve böylece önce dış görünüşte bir su bulanır. Ha mümin anlamasa bilmese bile Allah olan teslimiyetinden dolayı inkar etmez. Ama kafir hemen o bahaneyle inkar yoluna gider. Ve onun sapıklığını arttırırken bu durum müminin de imanını arttırmış olur. Haa. Ve ma ya'lemu junude rabbike eyl meleketi kuvvetin ve avanihim kuvvet ve yardım bakımından <tık> rabb e <he. tık> ve ma ya ve ma yâlemu, bilmez junude rabbike rabbinin askerlerini ancak kim bilir illahu ancak rabbim bilir. Rabbinin askerlerini yani melek ordularını ancak kim bilir rabbim bilir. He ve mahiyet yani el sakar bu cehennem var ya ancak illa zikr alil beşer insanlık için nedir bir öğütdür bir hatırlatmadır bir uyarıdır <gülüyor> kella hayır bu nedir Aynı konuya geçti istifdam bir mane elatikat durum hiç öyle değil öyle düşünüldüğü bilindiği gibi değil wal qamer <gülüyor> ay, yemin olsun. ay yemin olsun. konu değişmiş oldu burada. Ve geceye de hangis geceye idedber ey da giden geceye giden geceye dönüp giden geceye yemin olsun daha ve sabahı da esver zahre gelen sabaha ort ortaya çıkan gelen sabaha yemin olsun inna ey ey sakar o var ya o cehennemle ihdale kiber büyük bir meseledir çok büyük bir mesele yani, <gülüyor> el belaya lazım çok büyük bir bela. İnsanlık için büyük bir meseledir. İnsanlığın en büyük bir meselesidir. Bu aynı zamanda neziren, harimin ihda, bu ihdadan da haldir. Ne olduğu halde bir uyarıcı olduğu halde o, o cehennem ederim. büyük bir meseledir. Büyük bir beladır. Büyük bir olaydır. He vesut kira lanna biman azab yani oradaki cehennemden kasıp, sakardan kasıp onun azabı büyük bir mesele kimin için bir, beş bir beşer. beşer insanlık için büyük bir meseledir. İnsanlığın en önemli meselesi cehennemden kurtulmak ve cennete girmek meselesi. Ve cennete girmenin de ötesinde insanlığın en önemli meselesi cehenneme girmemektir, cehennemden kurtulmaktır. Çünkü cehenneme girmedi mi ne olmuş olur? Otomatik ben Cennete girmiş. cennete girmiş olursun mefhumu muhalifiyle ters orantını e, ceza almadın mı? E, demek ki ödül ve mükafat almışsın demektir He, limen şael sizden dileyen minkum kim dilerse buradaki beşerden kasıt o beşerlerden yani sizlerden kim dilerse en takad deme. ne yapar? takaddüm eder ne olarak? ilan hayri evri cennete bir imane hayri önceler Hayrı önceler veyahut ne yapmış olur? imanla cennete girer. Bu meseleyi öne alır. Dileyen. Evveyahut da yata akkar ile şerri. Şerden ve kötülükten geri durmuş olur. Tehir eder. Şerri yapmaz. Yani evin nari bir küfrü. küfür küfretmek suretiyle cehennemden geri durur. Ya hayrı öne alır veya cehennemi şerri geriye alır. Sizden dileyen bunu yapsın, yapar. Külli nefsin. Her nefis. بِمَا كَسَبَتْ Yaptığıyla nedir? Rehînetun yaptığıyla rehindir. Kazandığına baldır. Kazancı burada söyleyecek. مَرْهُونَةٌ مَأْخُزَةٌ بِاَمَلْيَا فِى النَّارِ Şöyle ifade edeyim. Mesela adam rehine olarak alındı. Rehine olarak. Ne zaman bırakılır? Bana şu kadar para getirirsen rehineyi bırakırım. Şimdi o rehine o alınan para karşılığında bırakılacak. He, insan da nedir? Yaptığı karşılığında bırakılacak rehinedir. Kesmediği ile rehinedir. Merhundur, yani kontrol altındadır. Ha, öderse bedelini bırakılmış olur. İman ile, amel ile, ihlas ile kazandıkları ile bedelini öderse o rehineden kurtulmuş olur. Aynı neye benziyor? Mesela haciz geliyor adama haciz geliyor. He. Şimdi evi, evi her şeyi alınacak. Malı ülke alınacak. O ne oldu? Rehine, rehine aldı devlet. Rehine aldı. Ne zaman bırakır? Bedelini ödediği zaman. Onun için insan bütün yaptıklarıyla o yaptıklarının boyunduruğu altındadır. Onun kontrolü altındadır, ona bağlıdır. Ancak kim müstesna bu durumdan? eşhabül yemin yani vehmül mü'minun fenacun minha. Mümin olanlar bu durumdan nedir? Kurtulmuştur. Ne diyordu? Utiye bi bu bi yemini ve utiye bi hitabehu bi yemin ve eshab Yani demek ki sağcılar, amel defterleri, salandan verilenler, müminler, iyi olan insanlar bundan müstesnadır. Kainune, yani ne yapıyorlar onlar? Fî cennâtin, cennettedirler. O ashab-ı yemin, amel defterleri sağından verilenler, onlar ne oluyorlar? Kâinûne cenneti, onlar cennettedirler. Ne yapıyorlar cennette? Yetesâelûne <gülüyor> beynâmin. Kendi ağırlarına soruyorlar, sorguluyorlar, dile getiriyorlar. Neyi? Şunu. Anil mücimine ve halim. günahkarların durumunu ve hallerini birbirlerine soruyorlar, dile getiriyorlar. Ne diye şöyle ve Onlardan Allah'a birleyenlerden, tevhid ehli olanlardan, cehennemden çıkmış olanlar birbirlerine soruyorlar. Burası çok önemli çocuklar. İnşallah içinizden namaz kılmayan varsa hemen başlasın. Bunu öğrencilere sık sık söylüyorum. Mesela herkes cehenneme gidecek. Cennete giden yol cehennemden geçecek. Dünyadayken iken benim dedem var ya müftü şeydi müftüydü. Benim babam var ya hocaydı. Aslında benim kalbim var ya çok temiz adam. Ben çok iyi bir insanım. Çok yardım ederim şöyle böyle. Deyip de cehenneme giren insanlara diğer cehennemlikler soracaklar. Neyi soracaklar? Şunu soracaklar. Maşa le kekub etkarakum fi Allah Allah. Sen dünyada iyi bir insandın ya. Seni cehenneme giten sebep nedir? Yani sen cehennemde ne arıyorsun? Seni cehenneme iten sebep nedir? Cehennemde ne arıyorsun? İşte çocuklar. Onların ilk söylediğine biliyor musunuz? Kalo. O daha sonra cennete girip cehennemden kurtulmuş olan o insanlar ne derler biliyor musunuz? Cennet, cennet, cennet. O muvahib olanlar. Derler ki Aslında bakmayın. Öyle biz iyi insan diyorduk kendimize ama biz namaz kılıcılardan değiliz. Namaz kılıyorduk. Namaz kılıcılardan değil. Sıralıyor. Bir. İki. Velem neku nut'imul miskin. Öyle bakma. Öyle cimriydik daha. Cimriydi. Miskinleri, fakirleri, yetimleri, ihtiyaç sahiplerini öyle yedirmezdik. Yedirip içirmezdik. Daha ve kumna nefudu fil batili ma'al haidin. Sapıklığa dalanlarla beraber biz de onlarla dalardık. Sapıklığa dalanlarla beraber, batıla dalanlarla beraber biz de onlarla beraber, de onlarla beraber peşlerinden giderdik. Arkadaş kurbanı. Arkadaş kullanır. Onunla da kalmazdı İmanınızı zedeleyen ki bu varsa tehlikede var. وَقُنَّا نَوْ مُكَزِّبُ بِيَوْمِدِّ El bahasaver ceza. Allah korusun işte öldükten sonra tekrar dirilme yok. Ceza yok, hesap yok, sorgu yok diye öldükten sonra tekrar dirilmeyi yanlardır. O cehennemliklerin söyleyeceğini. Ne zamana kadar bu durum devam etti? Hatta اَتَانَ الْيَقِينَ elmevdi. Ölüm bize gelinceye kadar bu durum devam etti. Ta ki öz ölüm bize geldi, çattı. Böyle olunca ne yaptı? Böyle bir yemin etti. Ahiret gününü inkar etti. İnkar edince ne olur? İman gitmiş oluyor. O durumda famaten fa oham şafaatü Ona artık ne melekler, ne peygamberler, ne salih insanların şafatı iltiması, yardımı, desteği, araya girmesi hiçbir fayda vermez. Çünkü Çok inkar etmiş oluyor. Melek şefaati biliyor musunuz? Şefaat Tabii. Yani. Meleklerin de şefaati aynı şekilde olmuş oluyor. Şehitlerin, meleklerin, nebilerin, hafızların, velilerin yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olan hepsi o kategori içerisine girmiş oluyor. Vel mana la şefaati. Artık onlar için bir şefaat, kurtuluş, iltimas yok. İtiraz da yok. Artık Hani diyelim ki Türkiye'deki mahkemeye verdi, aleyhine çıktı. Önemli de insan haklarına müracaat ederim Belki oradan bir şey gelir. Ama orada artık bu mahkemeden çıktıktan sonra başka bir mahkemede yok. Bir üst mahkeme yok yani. Fema lehum mübdeda haberu lehum Onlara ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Muteallukum bi mahsuf intakale damirhu ileyh. Ne oluyor ki anit tezkireti yani bu kadar ortada hakikatlar varken müridin harimin-i bu hakikatlardan yüz çeviriyorlar. Ya onlara ne oluyor? Bu kadar hakikatlar ortadayken o hakikatlardan yüz çeviriyorlar. Ey yani şu mana ver mana ey şeyin hasan ile fi iradim ani ittizi. Bu öğüt almaktan niye yüz çeviriyorlar? Ortada bu durum varken mazeretleri ne böyle şey? mazeretleri ne yani? İddiaları ne? Düşünceleri ne? Oysa Allah muhafaza etsin ki onlar sanki o tehlikeli günde homurun müstenfire vahsiyetün, nafiretün, mezoure tün o o günde nedirler? Vahşi eşekler gibidirler Nasıl eşek Hemen homurul vahsiyeti iza ayen tel esede herebet atladı diyecek gerçi. Fakizler ki ha ulayil müşküne izasemi ot teskilete herebu. Niye? Çünkü niye buna benzetti? Çünkü müşrikler Kur'an'ı dinlettikleri zaman ne yapıyorlardı? Bir, ya kaçıyorlar ya da kulaklarını tıkıyorlardı. Ya kulaklarını tıkıyorlar, genellikle kaçıyorlardı. Ondan dolayı ona benzetti. Ferretmin <gülüyor> kasvere. Arslandan, arslandan kaçan vahşi, yabani eşekler gibidirler. Onlar, o müşrikler. Neden? <gülüyor> Çünkü Kur'an'ı, Resulullah'ın okuyuşunu duyunca onlar aynen aslandan kaçan eşek gibi onlardan da kaçıyorlar. Esed, ey alehvet minhu esheddu'l-hara. Şiddetli bir şekilde hızla, yıldırım gibi hemen kaçıyorlar. Aman duymayalım o Kur'an'ı işitmeyelim diye işitmemek için kaçıyor, saçıyorlardı. Be, durum be, belki Halu hal şudur. Bel kuvvetleri ifade eder. Belki Türkçe'deki zam ifadesinde kullandığımız bel değil. Hayır, durum belki şudur. Yürüyde biri iminhum. Onlardan her birisi istiyor. Ne istiyor? Soğufen en yuta gel gönderilmesini soğufen müneşşere. Açılmış sayfeler halinde kendisine açılmış sayfaların gönderilmesini istiyor. Davetiye, özel davetiye gelmesini. Yani minallâhi Teala bi ittibâin nebiye kâlû len nûminelike. Ya Muhammed biz sana asla iman etmeyiz. He, sözlerine, Peygamber Efendimiz'e tabi olmak amacıyla Allah'tan kendilerine özel olaraktan bir davetiye gelmesini. Ne zamana kadar? Hatta tünezzile aleyna kitâbenne kıraû. Ta ki bize okuyacağımız bir kitap gelinceye kadar. Açılmış sayfeler halinde özel bir davet bize gelmedikçe biz asla iman etmeyiz diye onlardan her birisi bu sözü söylüyorlar idi. Hatta çok bahaneleri vardı. İşte niye Muhammed niye bize bir melek gelmedi? Ondan sonra daha da öteye gidiyorlar. Niye içimizden birisi, o birisi dediğim mesela Ebu Lehet gibi zengin birisi peygamber olmadı da şu yetim oldu. Şu yetim peygamber oldu diye Bunları iman etmemelerine bahane olaraktan gösteriyorlardı. Kel la ratun amma O düşünceliklerini reddetmek amacıyla hayır hayır. Durum öyle değil. belki la yahafun el azabe. Onlar aslında ahiretten yani ahiretten kasıt azap kendilerine verilecek azaptan maalesef korkmuyorlar. He. Kella hayır istiftahum inne eyl Kur'an hayır. Durum öyle değil. O Kur'an var ya, nedir? Teskiretün izzetün bir öğüttür. Hemen şa Zekere dileyen o öğüdü okur. Yani kara fette'iz bi onu okur, ondan öğüt alır. He, dileyen de almamış olur. Dileyen onu öğüt olaraktan o Kur'an'ı almış olur okuyaraktan. Ve ma yezekkeru illa en yesha Allah. He, ve Mayıs Kurune illa en yasha Allah. Düşünmezler, irade etmezler illa en yasha Allah. Ancak Allahı düşünür. Allah elbette ki tezekkür edilir, tefekkür edilir. O düşünülmüş olur. Allah dilemez yarın öyle yapmıyor. Öyle. Yani başka ayette de öyle geçiyor. Ve Mateşabune illa en yasha Allah. Allah dilemedikçe onlar dilemezler. Allah'ın dilemesiyle ancak onlar düşünebilirler. Ki hüve o Allah ehli takva. Allah nedir? Bir en yütteka kendisinden sakınılması gerek sakınılmaya layık olandır. Allah günahlardan kaçınmak konusunda sakınılmaya en ehil olan, en layık olandır. Daha ehli mağfiret ve bağışlamaya da yine en layık olandır. Bir en yûfere limen ittakâhu. Günahlardan kaçınan kimseleri bağışlama konusunda da en ehil ve layık olan elbette ki yine odur. Ancak Allah'ın dilemesiyle düşünürler. Burada tabi onların iradesi şart. İrade edecekler, düşünecekler ki Allah da böylece onlara hidayeti nasip etmiş olsun. Sadakallahu azim. Elbette ki Allah doğruyu söylemiştir. Elhamdülillah.